Günaydın Zuban, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, Avrupa Savaş dışında bir şey konuşuyor mu? Ee, bilmem, belki konuşuyordur ama bizim genellikle köşelerden derlediklerimiz savaş üzerine... ...çünkü çok büyük ölçüde çeşitli boyutlarıyla savaşı konuşuyor. Rusya'dan başlayalım. Önce Rusya'da neler oluyor... Ee, öncelikle Rusya'da e, bir savaş karşıtı e, grup var ve bu canlı olarak e, yapıp ettiklerine devam ediyor. E, geçen hafta gözaltına alınanların sayısı protestolara olarak katıldığı için gözaltına alınanların sayısı 7000'di. Ama buna rağmen e, savaş karşıtı e, söylemler, eylemler devam ediyor. Özellikle kültür sanat alanında çalışanlar e, burada başı çekiyor. 17000 kişinin imzaladığı bir açık mektup yayınladılar Rusya'nın Ukrayna'dan askerlerini çekmesi yönünde bir mektup bu ve Ukrayna'da yapılanın anlamsız ve amaçsız olduğunu söylüyorlar. Ee, Ayrıca e, pek çok e, kültür sanat çalışanı e, tepkilerini farklı şekillerde gösteriyor. Örneğin devlet müzelerindeki eserlerini çekenler ya da işte Venedik Viyeniliğine Rusya Pavilion'a katılanın kuratörlerin e, çekilmesi gibi şeyler söz konusu. E, sadece kültür sanat alanı değil enteresan bir şekilde yine Doktorlar mesela bir bildiri yayınlamış Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesi yönünde bilişim teknolojisi çalışanlarının topladıkları imzalar var bu konuda. Böyle bir savaş karşıtı kamuoyu canlı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor diyeyim. Ee, öte yandan e, tabii geçen hafta konuşmuştuk, Rusya bir yandan sosyal medyayı kapattı, bir yandan işte e, Rusya'nın en eski radyolarından biri Eko Moskvi şu an tamamen kapatılmış durumda. E, bağımsız gazete televizyonların e, en önde geleni TV Dost e, kapatılmış durumda. Muhalif medyadan sadece Novaya Gazeta e, diye bir gazete yayınlarını sürdürüyor, o da son derece düşündü düşük profilli bir şekilde ve işte e, yani herhangi bir yanlış söz kullandığınızda e, bu harekata savaş dediğinizde e, yıllarca hapse yargılanabiliyorsunuz. Bunun, bu nedenle son derece e, temkinli bir şekilde Nohaya Gazeta yayınlarına devam ediyor. Ki e, o... Gazeta çok e, iyi bir savaş karşıtı metin aslında kaleme almıştı ilk hafta daha savaş ilk çıktığında. Sanırım onu kaldırdılar daha sonra Selim'den bu yasa 15 yıl yani <gülüyor> Geçtiğinde. Evet evet evet evet. yani e, şeyler e, bu muhalif ya da bağımsız yayın organları e, öncelikle işte bu e, hani mümkün olduğunca dediğim gibi düşük profil ve tepki çekme yani hayatlarını sürdürmeye e, çalışıyorlar. İlk e, amaçları hayatlarını sürdürmek e, buna göre bir politika izliyorlar. Novaya gazete e, kültür sanat çalışanlarına da şey demiş hatta. E, tiyatroları ve müzeleri kapatmak, yani e, tepki olarak Devlete tepki olarak faaliyetleri geri çekmek. E, yalnızca e, onları bu kültür sanat sanatçılarını cezalandırmak isteyenlere armağan olacaktır. Korunabilecek olanları koruyalım. Evet şu sıralar zaman değişti ama bu durumun sonsuza dek süreceği anlamına gelmiyor. Zaman yine değişir diye Novaya Gazeta'nın e, diğer savaş muhaliflerini böyle bir... E, de, de, destekleyici cesaretlendirici yazısı da var. Bunlar daha görünür olanlar ve hani köşe yazılarını Avrupa'daki köşe yazılarının da baktığımızda şey deniyor. Yani sayıları az ama bunlar etkili bir azınlıklar. O yüzden bunlar Putin'i rahatsız ediyor deniyor. Ama öte yandan bir de halkın çoğunluğu var. E, halkın çoğunluğu ya da geneli ne düşünüyor diye baktığımızda bir e, Rus kamuoyu araştırma şirketi bunu Türkçe harfleriyle söyleyeceğim e, Rusça bilemiyorum Vici Om, e, diye bir şirket ki bu hükümete yakın bir şirket. E, halkın ne düşündüğü konusunda bir anket e, yayınladı. Üç partta yapılan ankete göre Rusların yüzde yetmiş biri. Ukrayna'da yapılan askeri harekatı destekliyor ki bu oran da e, önceki haftalara göre artıyor. 25 Şubat'ta bu oran yüzde 65miş e, Ukrayna'ya harekatı destekleyenlerin oranı. 27 Şubat'ta 68 olmuş ve son olarak da işte yüzde %71 71'e çıkmış. E, bu ankette şeyde sormuşlar e, sizce Rusya'nın... Ukrayna'da öncelikli hedefi nedir? Ne yapıyor Rus ordusu diye sormuşlar. %46'sı halkın NATO'nun Ukrayna'da üstlenmesini engellemek için bu savaşın yapıldığını düşünüyor. %19'u Ukrayna'nın de engellemek için yapıldığını düşünüyor. %18'de Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerindeki insanların korunması için bu operasyon yapılıyor diyor. Ve halkın %70'i harekatın başarılı gittiğini söylüyor. %84'ü de Rus ordusuna güvendiğini belirtiyor. Ee, dediğim gibi bu elbette hani hükümete yakın bir e, kamuoyu şirketi ve böyle bir ortamda insanlar farklı neler ne söyleyebilir ki diye düşünülebilir. Ama bir yandan da e, hani Rus kamuoyunda dolaşıma giren bilgiler bunlar e, insanların e, başka yerlerden haberi alma şeyleri çok sıkıntı, kısıtlı ve başka görüşler duyma dolayısıyla Rus kamuoyunda genel olarak görülen, duyulan görüş e, kamuoyu e, şeysi e, desteği savaşa bu yönde evet bu son araştırma herhalde 1984 tarihli yeni bir araştırma değil mi? evet <gülüyor> Ee, ya Bu cumartesi yapılmış ama belki işte... Evet, evet, e, Okyanusya'nın Gerçeklik Bakanlığı'nda gönderilmiş bir mesaj o. Özgürlük evet. isarettir diye. Yani binanın üstünde yazıyor ya kocaman. Evet. Peki bu o, insanları bu 1984'ten ne çıkarabilir? E, Fransa'dan Frans İnter Radyosu'nun internet sitesindeki bir haber şöyle diyor. E, bugün Rus halkına anlatılan tek bir hikaye var. O da Ukrayna'nın denazifikasyonu, NATO tehditi ve Kiev yönetiminin gayrimeşruluğu. Ancak savaşta ölenlerin gerçek sayısına dair bilgiler ailelere ulaştığında bu zorlaşacak. Afganistan ve Çeçenistan'daki savaşlarda büyük rol, rol oynayan Rusya asker ko komiteleri geri dönmek üzere. Ee, bir yandan evet e, bu propaganda devam ediyor ama bir yandan da e, Ukrayna'da ölen askerler var. E, kendilerine söylenenden çok farklı bir gerçeklikle karşılaşan orada askerler var. E, bu askerlerin anneleri var bu Rusya asker anneleri komitesi dediği Çeçenistan Savaşı sırasında zorunlu askerlik yapan erleri esir düşen erleri almak üzere Rus anneler Çeçenistan'a gidiyorlar genel olarak cezaevlerinden ama aynı zamanda cepheden de çocuklarını alıyorlar ve o dönem bayağı konuşulan önemli bir şey oluyor bir noktada da Rus halkı savaşının gerçekliğiyle karşılaşacak ara ee, i̇nşallah yani savaş barıştır özgürlük köleliktir, cahitlik, cahillik cahillikte güçtür cehalet kudrettir diye yazıyordu bakanlıkta bakalım şimdi ne olacak Evet E ee, Rusya cephesinden e, bunlardan aktaracaklarım e, Avrupa'ya geçelim e, Avrupa'nın önce sınır bölgesine Rusya ile olan sınır bölgesine geçelim e, özellikle Finlandiya ve İsveç e, genel olarak tarafsız ülkeler e, NATO'ya mı girecek ya da e, silahlanma konusunda tarafsızlık konusunda tavırlarını değiştirecek mi e, bu ciddi şekilde konuşulan meselelerden bir tanesi e, Avrupa medyasında e, çünkü Finlandiya, Rusya ile çok uzun bir sınırı var. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tarafsız bir pozisyonu var. Ve genel olarak da Finlandiya kamuoyu bu bu pozisyonu değiştirmek yönünde şimdiye kadar hiçbir ciddi bir şey olmamıştı. Ama şimdi orada da bir anket yapılmış e, ve son ankete göre e, %53'ü NATO üyeliğini destekliyor. Karşı oranlı olanların oranı ise %28'e düşmüş durumda. Finlandiya'da NATO'ya girmek artık son derece ciddi bir şekilde konuşulan bir mesele. Başbakan Sanma Marin de e, Partisinin diğer partilerle NATO üyeliği meselesini konuşacağını söyledi. Ve geçtiğimiz haftalarda olan oyun değiştirici bir şey. Bu konuda herkes hemfikir şeklinde bir açıklama yaptı. Yani game changer dedikleri değil mi? Yani her şeyin yeniden farklı bir şekilde değerlendirecek o olayı dönüştürecek nitelikte bir şey. Evet, Olur. evet, evet. Ee, Finlandiya'dan Lapin. Kansa gazetesinden şuyorum, E kamuoyunun e, şeyini e, kamuoyundaki hav havayı yansıtıyor sanıyorum. Onu aktarayım size. E, diyor ki Latin Kansa'daki yorumcu Finlandiya'nın fazla alternatifi yok. Rusya acımasız savaş politikasıyla tarafsızlık paktı günlerine dönüş yolumuzu kapattı. Bu kadar öngörülemeyen bir komşuyla böyle bir durumda yalnız başına kalmak çok büyük risk ve halkın büyük çoğunluğu da bunu anlamış görünüyor. O yüzden bu sürecin Finlandiya'nın NATO üyeliğinden başka bir şeyle sonuçlanacağını hayal etmek güç diyor. Finlandiya'dan böyle. Bir başka kuzey ülkesi NATO üyeliğinin ciddi şekilde tartışıldığı İsveç. İsveç'te de artık NATO üyeliğini destekleyenlerin oranı son yapılan bir ankete göre yüzde %41 41'e çıkmış. Karşı olanlar yüzde 35. İsveç 200 yıldır savaşmıyor. Ama buna rağmen ve şey hem İsveç hem Finlandiya savaşta olan ülkelere silah göndermeme politikaları vardı. Bu Ukrayna e, Ukrayna krizinde Ukrayna işgalinde e, bu politikalarının e, dışına çıkarak e, ilk kez silah gönderdiler. E, dolayısıyla İsveç'te de değişmekte olan bir durum var. Ama dün İsveç Başbakanı bir açıklama yaptı. Bunun kapısını şimdilik en azından kapatmış görünüyor. Diyor ki e, eğer ki e, İsveç e, NATO'ya girerse bu e, Avrupa Birliği'nin güvenliğini sarsacak bir adım olacaktır, istikrarını bozacaktır diyor. E, o yüzden e, NATO'ya girmemek yönünde bir eğilim var en azından e, siyasette, bunu söyleyebiliriz. Ama e, İsveç ve Finlandiya kısmı böyle, şu enteresan, e, Hani onlar hemen... E, Rusya'ya yakınlar, komşular ve kendilerini tehdit altında hissediyorlar. Avrupa'nın diğer tarafsız ülkeleri de artık bu tarafsızlıklarını tartışıyor. Kim bu ülkeler? NATO üyesi olmayanlar. İrlanda, Avusturya ve İsviçre. Ee, örneğin İrlanda'dan İrlanda işte bu tarafsızlık gereği silah ekipmanına finansmanına destek olmadı. Ukrayna'ya gönderilen silahların silahların finansmanına destek olmadı. Ama öte yandan işte insani yardıma destek oldu. İrlanda'dan Irish Times gazetesi bu tavırı şey buluyor, doğru bulmuyor silah silaha destek olmama meselesini mesela diyor ki çaresiz bir ulusun yardım çığlığını görmezden gelmemizi tarafsızlığımızla gerekçelendiriyoruz. Kendileri bizzat tehlike bölgesinde bulunan İsveç ve Finlandiya, Finlandiya askeri teçhizat gönderebiliyorsa bizim tarafsız olmamız biraz tuhaf değil mi e, diyor mesela. Eee Avusturya'dan bir yorum eee 2022 yılında 2022 yılında taraf, AB üyesi bir ülke için tarafsızlık artık bir anlam ifade etmiyor. Herhangi bir güvence sağlamıyor. Avusturya bir saldırıya karşı koyabilecek durumda değil e, diyor. E, bir başka yorum e, tarafsızlıktan geriye sadece hiç de koruyucu olmayan bir örtü kal kalıyor. Avrupa bundan, Avusturya bundan kurtulmalı ve dayanışma içinde Avrupa'nın müşterek savunmasına dahil olmalı diyor. Yani dolayısıyla bu e, hani e, tabii ki diğer ülkelerin NATO'ya girmesi söz konusu değil e, ama ortak Avrupa'sı savunması e, ya da işte silah savunma harcamalarına destek olmak bu konuda e, tarafsızlığın daha tarafa döndüğü bir durum söz konusu diğer ülkelerde de. Evet, tabii Türkiye'nin durumunu da düşünmek lazım. Yani o da komşu sayılır. Aradaki çok uzun bir tarihsel savaşlar geleneği de var. Rusya'yla çok uzun yıllar sayısız savaş gerçekleştirmiş Ama o da NATO üyesi. Ve de şimdi bir çeşit arabuluculuk buluculuk görevini de yerine getiriyor. Ve bugün Antalya'da Rusya ile Ukrayna'nın Dışişleri Bakanlarının Türk Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde yani arabuluculuğunda buluculuğunda görüşmeleri var. Evet. Evet, hem ara buluculukla ev sahipliği arasında bir pozisyon olduğu söyleniyor Türkiye'nin pozisyonu da. Avrupa'daki bu savaş harcamaları Avrupa'daki bu tarafsızlık durumunun değişmesi ya da işte Almanya'nın işte savunma harcamalarını bütçesinin yüzde ikisine çıkartması gibi noktalarda söylenen bir şey de var. Onu da aktarayım yani şu anda buraya not etmemişim ama aklımda kaldığı kadarıyla savaşı harcanan her ya da savunmaya harcanan her bir euro, bizi barış harcamalarımızdan e, geri düşürecek e, bir eurodur şeklinde bir açıklama da vardı. Maalesef e, işte bu e, Rusya'nın yaptığı bu ya da dünyanın geldiği bu nokta e, barışa ve daha yeşil, daha temiz, daha e, iklimi durdurulabilecek, bir, iklimi durdurmak için yapılan harcamaların e, savunmaya ve silahlanmaya gitmesine yol açıyor maalesef. Evet, anen öyle yani çok kritik bir noktadayız ve diplomasi'den başka da çare görünmüyor. Evet, Avrupa ülkeleri diplomasinin yanı sıra bir de enerji, ekonomik yaptırımlar meselesini son derece ciddi bir şekilde kullanıyorlar. Şey deniyordu yani işte bir yorumda Putin bu yaptırımlara yer çekimine alışkın olduğu kadar alışkın diye bir yorum vardı. Ama şimdi yaptırımlar ciddi seviyede ve asıl önemlisi bu son hafta olan Rusya'dan enerji alımını durdurma konusunda atılan adımlar ve İsveç'te Expressen gazetesi şöyle diyor. Mevcut yaptırımlar neticesinde Rusya zaten kendi döviz rezervlerinin büyük bir bölümüne erişemiyor. Rusya'dan ithalatın da hızla yasaklanması ki burada enerji ithalatından bahsediliyor temel olarak. Kremlin'in yeni bir savaş bütçesi oluşturmasını imkansız hale getirecektir diyor. Enerji ithalatının yasaklanması konusunda neler oldu? Biden bir kararname yayınlayarak işte ABD'ye artık Rusya'dan enerji ithalatı yapılmasını yasakladı. Öte yandan Avrupa Birliği bu yılın sonuna kadar Rusya'dan aldığı doğal gazın üçte ikisini kesecek ve 2030'dan önce de Rusya'nın fosil yakıtlarına olan bağımlılığını mutlaka sonlandırmak istiyor. Avrupa Komisyonu bu yönde bir plan açıkladı. Bugün bu daha ayrıntılı bir şekilde konuşulacak ama gidiş bu şekilde. Peki bunun yerine ne konacak? Şimdi bunun yerine ne konacak? Mesela bu yıl için Amerika'dan ve Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz alınması. E, gündemde. 2030'a kadar da işte e, yenilenebilir enerjiye yatırımın arttırılması ve oradan e, sağlanacak bölümün arttırılması. Ayrıca biometan ve hidrojen kullanımını arttırmak eee Gündemde Avrupa Komisyonunun planında bunlar var. Şimdi Avrupa şey düşünüyor. Yani hani bu kış bitmek üzere gelecek e, kışa nasıl hazırlanacağız? E, bunun hesabı yapılıyor biraz. E, İsveç'ten Expressen gazetesinden demin okuduğum yorumun devamını aktarayım. Şimdi bahar yaklaşıyor, ısınma ihtiyacı azalıyor. Rusya'dan hiç ithalat yapmasak bile. Avrupa'nın mevcut doğal gaz rezervleri yaklaşık iki ay daha yeter, yılın sıcak aylarında depolar kısmen de olsa dolar ve dünyanın başka yerlerinden gelmiş sıvılaştırılmış doğal gazlarla doldurabiliriz diyor. Bunlar daha böyle hani kısa vadede yapılacak şeyler. Ama uzun vade konuşulduğunda maalesef gündeme yine nükleer santraller ve fosil yakıtlar geliyor. Bu İsveç'ten, Expressen gazetesindeki yorum şöyle devam ediyor. Yakın zamanda kapatılan nükleer santralleri, ve fosil yakıt tesislerini yeniden işletmeye almak ve kış için enerji tasarruf tedbirlerini planlamak için de vakit var demiş. Ee, bir yorum daha aktarayım. Bu da Belçika'dan Lefib Express gazetesinden. Ee, şöyle deniyor orada da nükleer enerjiyi en azından geçiş döneminde hatta yeni nesil santraller vaat edileni yerine getirirse... Uzun vadede de koruyarak bunu yapabiliriz. Yenilenebilir ve nükleer enerji kaynaklarımızı dayanışma temelinde bir araya getirmeliyiz. Avrupa Birliği'nin bu alanda bağımsız olmasını sağlamak önümüzdeki 10 yılın asli görevi olmalı, diyor. Yani şeyde de böyleydi birazcık. Bu Ukrayna'nın işgalinde dönce işte enerji, darboğazı, kuzey ülkelerinde elektrik kesintileri falan olduğunda da e, nükleer e, gündeme gelmişti. Şimdi bunun yanında onun yanı sıra en azından önümüzdeki yıl için işte bu fosil yakıt tesislerinin, e, kömür santrallerinin tekrar devreye sokulması konuşuluyor. Yani Naomi Klein şok doktrini diyordu bu Teoriler için yani kriz anını bile fırsata çevirmek diye biz de sabah işte Amerikalı petrol şirketlerinin de benzer bir girişimde bulunduğunu okumuştuk. Evet yani bunu bitirirken bu Avrupa'nın ne konuşuyoruz bir tek konunun konuşulmadığını fark ettik hep beraber sen de bize aktardın gayet güzel bir şekilde Tuğba. O da bu... Bu dolaca bağımlılığın fosil yakıt bağımlılığından kurtulmak için hiçbir şey yapılmaması ve bunun konuşulmaması medyada da hiçbir yerde de hakikaten insanın yani şu anda içinde bulunduğumuz ortamın ne kadar tuhaf olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Yani dünyanın en önde gelen iklim bilimcilerinden biri Ukraynalı. Svitlana Krakowska bu IPCC raporunu hazırlayanlardan biri önde geleni zaten bu bir fosil yakıt savaşıdır diyor. Ve bundan çıkılmasından başka çare olmadığını büyük bir netlikle söylüyor. İşte biraz önce Özdeş de söyledi. Alan Zeibel uzun bir analiz gerçekleştirmiş Common Dreams'de yazılı. Yani petrol ve gaz savaşları... ...savaşların ana yakıtı, savaşları gazlayanlar bunlar zaten. Ve onları savaşları söndürmek için e, çözüm olamazlar diye gayet ayrıntılı bir yazı yazmış kendisi. George Monbiot da bu Almanya'nın içinde bulunduğu budalalığı ortaya koyan bir köşe yazısında e, şeyi söylüyor... yani. Putin'in askeri makinesini, askeri mekanizmasını, ordusunu e, fonlardan yoksun bırakmak ve hayatın da, yeryüzünde hayatın da çöküşünü önlemek ikisi ikisini birden rahatlıkla yapabiliriz. Bu manyakça, budalaca bağımlılık, Rus gazına bağımlılıktan diye çok Almanya'nın İçinde bulunduğu durumu anlatan süper bir yazı ortaya koymuş analiz. Yani konuşulması gereken ne varsa konuşulmayıp onun dışındaki her şeyin konuşulduğu ilginçte bir durumla karşı karşıyayız. Evet sizin söylediğiniz bağımlılık şeyiyle devam edecek olursak yani Rusya'dan bağımlılığı nasıl bitiririz diye düşünüyor ama yine konuşuluyor Avrupa'da ama diğer bağımlılık işte fosil yakıtlara bağımlılık bu sefer o bağımlılığı derinleştirmek ya da en azından bayağı bir süre daha devam ettirmek yönünde yani bir bağımlılığın yerine başka bir bağımlılığı koymuş oluyor maalesef. Durucu bağımlılıklar evet. hiçbir farkı yok. Zaten Monbio'nun ve başka yazarların da sözünü ettiği o. Evet ama barış yanlıları ve fosil yakıtsa son verenlerin mücadeleleri de olanca devam ediyor. Öyle bitirelim bari. Evet Eurotopics'ten bu haftalıkta bu kadar diyeyim ben. İsteyen isteyen dinleyicilerimiz bizi Twitter'da, Facebook'ta eurotopics alt çizgi tr'den takip edebilir ya da internet sitemizden e, girip e, günlük e-maillerimize abone olabilir. Bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Görüşmek üzere.